Chernobyl nükleer kazasının yıl dönümüne 123 gün kaldı. Stanford Üniversitesi'nden sevgili dostum doktor Çağın Şekercioğlu'nun yıllardır üstünde çalıştığı araştırmasına göre durum kuşlar için çok kötü. Dünyanın sıcaklığının 1,8 derecenin üzerinde artması yüzlerce kuş türünün tükenmesine yol açacak. Kuşlar doğanın sağlıklı olup olmadığını gösteren en önemli türlerden. Yapıları nedeniyle insana da zarar veren çevre problemlerinin ilk habercisi göstergesi. Ayrıca hassas yapıları ve insan gibi sıcakkanlı olmaları nedeniyle insana da zarar veren birçok çevre sorununun da ilk habercileri. Zehirli böcek ilaçlarının insan sağlığı üzerindeki kötü etkileri ilk kez 1990'larda kuşlarda gözlemlendi. Rachel Carson Sessiz Bahar kitabını işte kuşların ilaçlar nedeniyle yok olması yüzünden bu şekilde adlandırmıştı. İklim değişikliği ile ortalama dünyanın sıcaklığının 2 derece artması gerçekten büyük bir değişiklik olacağı anlamına geliyor. Kopenhag'ın başarısızlığı eğer Meksika'da da devam ederse sıcaklık artışı 4 dereceyi bulacak. Bu da 1400 kuş türünün yok olması demek. 2 derecede ise yok olacak tür sayısı 200. Bu Türkiye'de düzenli yaşayan kuş türlerinin yarısı kadar. Yani iklim değişikliğinin önüne geçemezsek ne yazık ki bizim gördüğümüz kuşların ancak yarısını çocuklarımız görecek görse de görmese de onların yaşam haklarını nasıl ellerinden alırız? Kopenhag toplantısı bitti ama Danimarka hala batmaya devam ediyor. Kopenhag'da polis insan hakları toplantı insan haklarını toplantı süresince askıya alarak kafesler inşa ederek örnek sosyal demokrasi ülkesi maskesini düşürmüştü. Sivil toplumun belki 68 hareketinden bu yana hiç bu kadar hareketli olmadığı bir dönemde Kopenhag'da 2000'e yakın aktivist gözaltına alındı ve hatta kimileri tutuklandı. Tutuklulardan serbest kalanlar ise davaları devam ediyor. Sebep ise yalnızca gezegenin geleceğini düşünmeleriydi. İşte tutuklanan aktivistler arasında 4 Greenpeace aktivisti de vardı. Aktivistler 19 Aralık günü şık giysiler içinde kırmızı alıdan yürüyerek dünya liderlerinin katıldığı devlet başkanları galasına katıldılar. Doğal krallığın devlet başkanı ve eşi olarak içeri giren iki aktivistin ardından Hillary Clinton girdi. İçeri girdikten sonra aktivistler, politikacılar konuşur, liderler harekete geçer yazılı pankartlaştılar. Kırmızı alı dörtlüsü olarak e, anılanlar gözaltına alındı. Ardından savcı devlet binasına izinsiz girmek, belgede sahtecilik ve polise ve muhalefet suçlarından hapis cezası isteminde bulundu. Aktivistler tutuklandılar. Aktivistlerin arasında Greenpeace Uluslararası'nın Geliştirme Müdürü Nora Christiansen ve Greenpeace İspanya'nın Genel Direktörü Juancho Lopez de Urayde de bulunuyor. Politik liderler Kopenhag'daki suçun esas failleriyken polis şiddetsiz eylemcileri tutukluyor. Aktivistler 7 Ocağı kadar hapishanede kalacaklar. Yani şiddetsiz eylemleri yüzünden Noel'i ve yılbaşını hapishanede ailelerinden uzakta geçirecekler. Asıl adaletisizliğin Kopenhag'da yaşandığını iklim liderlerine hatırlatmak için www.greenpeace.org.tr adresinden Kopenhag işimiz Bitmedi kampanyasına katılın. Dünya liderlerine mektuplarınızı gönderin. Nükleer enerjinin ne kadar pahalı olduğu ülkemizde yakın zamanda kanıtlanan ve artık bilinen bir gerçek. Buna rağmen hala birileri ucuz olduğunu iddia edebiliyor. Nükleer santralin inşaat fiyatları hızla yükseliyor. Bu nedenle öngörülenden çok daha fazla para harcanmasına sebep oluyorlar. Örneğin Finlandiya'da 2005'ten beri yapımı bitirilemeyen OL-3 reaktörü hem bitirilmesi öngörülen tarihi 3 yıl hem de bütçeyi 1,5 milyar euro aştı. Hindistan'da son zamanlarda inşa edilen 10 reaktörün hepsi ortalama olarak %300 oranında bütçe aştı yani söylenenin 3 katına mal oldu. Çek Cumhuriyeti'ndeki temelinin reaktörü de 10 yıl geç bitirildi ve bütçe 5 kat aşıldı. 1970'lerde bir santralin yapım süresi ortalama 5,5 yılken 2000'e gelindiğinde bu süre yerel halkın karşı duruşu ve inşaat güvenlik kaygıları nedeniyle 10 yıla çıkmıştı. Nükleer santralin inşası ve sökümü çoğu zaman tamamen devletin parasını dayanıyor. Yani aslında vergi veren vatandaşların cebine bakıyor. Finlandiya'da OL3 reaktörü liberal elektrik piyasasında inşa edilen ilk reaktördü. Ancak onun da masraflarının çoğu devlet tarafından karşılandı. Ayrıca milyonlarca euro banka kredisi alındı. Üstelik devletin sorumluluğu santralin ömrünü tamamlayıp kapatılmasıyla da bitmiyor. Birleşik Krallığın ilk nesil reaktörlerinin sökümü ve aşırı toksik atıklarının depolanması... 15 yılda 70 milyar poundluk harcamaya neden oldu. Bu harcamalar nedense maliyetler içinde sayılmıyor. Yani önümüzde iki seçenek var. Ya tehlikelerle, güvensizliklerle ve aşırı ödemelerle dolu 50 yıllık bir tarihe sahip nükleer enerjiye yatırım yaparız. Ya da hem çevresel hem de ekonomik bakımdan sürdürülebilir, gelişen, yenilenebilir enerji yani rüzgar ve güneş ve verimlilik seçeriz. Karar vermek için www.ilovenuclear.org adresine gidebilirsiniz. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümünde geri sayım devam ediyor. Son 123 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi